Evet Açık Radyo'da Açık Dergi programı devam ediyor. Biraz önce burada kalabalık bir ekiple stüdyonun içindeydik. Aslında hala içindeyiz fakat bir kısmımız dışarı çıkmak zorunda kaldı. E, tabii konukları da söylemek lazım hemen. Çocuk Sanat Atölyesi buradaydı. Biraz önce e, çaldıkları parçaları dinleyeceksiniz. E, kalabalık bir ekibin sadece altısını küçük stüdyomuza dahil edebildik. Şimdi onların bir kısmı da bizimle birlikte onları tanıtacağız ve aynı zamanda Sulukule Çocuk Atölyesi'nden iki tane de konuğumuz daha var. E, Aykut Büyükçinar bir Funda Oral burada ee, ve müzisyen arkadaşlarımızdan da Hasan, Tolga ve İbrahim şu anda stüdyo konuğumuz. Merhabalar. Merhabalar. Merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Sizi biraz yorduk. Bunu özellikle müzisyen arkadaşlarımız için söylüyoruz. Klimamızda sorunlar vardı. Burada sağolsunlar uzun süre çalmayı başardılar. Teşekkür ediyoruz. Şimdi e, belki de en sondan başlamak lazım. Esasında bizim bir süredir aklımızda olan, farkında olduğumuz bir oluşum Sulu Kule Çocuk Atölyesi. Fakat en son e, Ağustos'un başında gerçekleşen bir konser vesilesiyle e, yine heyecanlandık. Tekrar sizinle iletişime geçmek istedik. E, Simon Bolivar Senfoni ile Galata'da e, Sulu Kule Çocuk Atölyesi'nin e, ekibi bir konser verdi. Şimdi e, Funda Hanım, öncelikle bu e, aşamadan bahsedelim. Bu arada müzisyen arkadaşlara da sormak istiyorum. Sonrasında konser nasıl geçti? E, onu da merak ediyorum. Ama öncelikle bu e, konserden başlayalım. Nasıl oldu bu fikir, bu birleşim? E, e, Simon Bolivar Orkestrası 35 sene önce Venezuela'da başlayan bir sistemin sonucu ortaya çıkmış bir orkestra. Hı hı. E, orada mahallelerde çocuklara 35 sene önce e, klasik müzik dersi vermeye başlıyorlar. Çalgılar dağıtarak. Hı hı. E, ve e, şu anda çok başarılı bir orkestra ortaya çıkıyor. Gelinen noktada çok başarılı çocuklar ve e, o orkestranın yöneten de ayrıca çok e, başarılı Hı -hı. O, tanınıyor. E, biz İstimon e, Bolivar'ın geleceğini duyduğumuz andan itibaren 4 ay önce İKSV ile irtibata geçtik ve e, kendimizi tanıttık. Bakın biz de buradayız ve biz de mahallede e, çocuklara müzik eğitimi veriyoruz. Benzerlikler var diye. Yani e, Onlar da sağ olsunlar. Böyle bir bu orkestranın gelişiyle bir açık hava konseri düzenlediler. Atölyemize geldiler, bizi ziyaret ettiler ve çocuklara böyle bir şans, olanak yarattılar. Bizim için de çok sevindirici oldu. O çok kalabalık ve iyi bir seyirci kitlesi vardı Haydi. Galata'da. Çocuklar da çok başarılılardı. Evet. Evet eminim ki başarılardı ama bir de onlardan dinleyelim nasıl oldu. Şimdi oradaki Simon Bolivar Orkestrası'nın da e, müzisyenleriyle birlikte çıktınız sahneye. E, birlikte değil, değil ama e, sırayla. Ha, sırayla. Aynı anda değil Pardon. yani. Çünkü Onların çünkü... kendi şeyi vardı. Kendi bir repertuarları Onlar vardı. Onlar dakika çıktılar bizim çocuklar 15 dakika evet Hı -hı. öyle sıraydı. Şimdi sizin zaten daha önce konserleriniz olduğunu biliyorum. Ama bir yandan bu Galata hani meydan konseri geniş bir alan nasıl geçtiğini biraz anlatsanıza. Aslında böyle bir konserim olması bizim için çok iyi bir şans oldu. Hı hı. Kendimizi göstermek için güzel bir konserdi, güzel bir şanstı. Konsere çıktığımızda heyecanlıydık. Aslında fazla heyecanlanmayız. Çünkü bu orkestramızda bayağı konserlerde çıktık. Ama bu konser biraz daha farklıydı. Evet. Tabii ki heyecanlandık. Dua ettik işte yanlışlarımız olmasın diye. <gülüyor> ama Allah'a şükür iyi geçti. Herkes beğendi bizi, mutluyuz yani. Müzik <gülüyor> Şimdi o zaman biraz şeyden bahsedelim. Sizin atölyenizden bahsedelim. Bir senedir aslında devam eden. Daha doğrusu bir mekan içinde devam eden bir şey diyebiliriz. Belki de aslında Sulu Kule platformundan itibaren 2007 yılından beri yıkımlardan sonra e, fikriniz vardı bu konuyla ilgili diye düşünüyorum. Sonrasında bir senede e, Avrupa Kültür Başkenti'nin projelendirdiği bir iş olarak ortaya çıktı. Şu anda hala e, mekandasınız. Hala çalışmalara devam evet, ediyorsunuz. Evet, 2010 Ajansı'nın desteği 2010 senesi sonunda bitti. Evet. Ama biz e, ondan sonra oradan... E, Yarattığımız fonlarla 3 ay daha yaşattık. Daha sonra biraz valilik en direk olarak destek verdi. Biraz belediye destek verdi. 3 ay daha yaşattık. Şimdi böyle her, şimdi gene geçen ay acaba bundan sonra ne yapacağız derken bu konserlerin başarısıyla birkaç kişi bize destek olacaktı olma sözü hı hı. verdi. 6 ay daha yaşatacağımızı düşünüyoruz. Hı hı. E, tabii ki bu aslında hani böyle olmaması gerekiyor. Biz evet. 2007 senesinden beri e, İTÜ Konservatuar hocalarıyla birlikte çalıştık. E, onların önerileriyle mahallede aslında bir müzik okulu açılması gerektiğini. Böyle bir mahallede yani öncelikle ve özellikle böyle bir mahallede. Evet. Çünkü kuşaklar boyu süren bir müzik kültürü var. Çok meşhur müzisyenler var. ve Bu zaten aslında onların kendi eğitim şekli de böyle. Evlerde babalarından, dedelerinden eğitim alıyorlar. Ama hı hı. bunu gene esnek Biraz daha ciddi bir eğitim programı uygulanması gerektiğini İTİ konservatuvar hocaları, Şehvar Beşiroğlu, Gonca Girgin Tohumcu zaten söylüyorlardı. 2007 senesinde de onlar mahalleye gelmeye başlamışlardı zaten. Hı -hı. Alternatif projeler önerdik. Ee, ve Ondan sonra gönüllü arkadaşlarla biz orada ritim atölyeleri yapmaya başladık. Ve o zaman da gördük çocukların... Sanata olan, müziğe olan ilgisini. Evet. Sanat da diyebilirim çünkü fotoğraf, tiyatro... Bütün o dallarda dans da aslında çok galiba. başarılılar. Hı. Evet, dans. Ee, o yüzden de... E, böyle minik bir atölyeyi hayata geçirebildik... Evet ama zaten biraz önce de söylediğiniz gibi destekler her zaman önemli fakat bunun sürdürülebilir olması temelde. Yani e, Sulukule Çocuk Sanat Atölyesi özelinde bir de Avrupa Kültür Başkenti e, Ajansı'nın desteklediği projelerin böyle bir sorunu var bildiğim kadarıyla. Yani bir destek bittikten sonra 2011'e geçince bir bakıyorsunuz destek ortadan kalkıyor ve siz zaten gönüllü olarak devam ettirdiğiniz bir projede e, fon bulmak gibi bazı zorunluluklar içine giriyorsunuz. Şimdi esnek eğitim dediniz biraz önce. O noktada belki de Aykut... Büyük Çınar'a dönebiliriz. Kendisi e, müzik eğitmeni. Evet. Atölyenin. E, İTÜ konservatuarından. Şimdi esnek eğitimden bahsederken şu andaki eğitiminiz bu esnek eğitim denen e, duruma mı tekabül ediyor? Onu sorabilirim. Nasıldır çalışma düzeni atölyenin? Atölyenin e, çalışma düzeni aslına bakarsan hem e, alaylı eğitime hem de konservatuar eğitimine Hani e, birlikte sentezleyerek yapılan bir eğitim olarak e, tanımlayabilirim. Evet atölyedeki hocalarımızın hepsi iti konservatuvar mezunu. Ben kompozisyon mezunuyum. Bey içi hocaları var. İşte halk oyunlarından mezun. O da ritimle ilgileniyor. Gitar hocaları var. O da ses eğitiminden mezun. Gitar çalıyor. Biz Bize konservatuvarda verilen eğitimi... Hı hı. ...çocuklara iki eğitim birleştirerek... ...çocuklara eğitim vermeye çalışıyoruz. Yani çok katı bir eğitime giremiyorlar çünkü çocuklar. Çünkü... E, istemiyorlar yani sıkılıyorlar <gülüyor> problem yaşıyorlar dolayısıyla e, biz de iki eğitimi bir sentezleyerek böyle bir eğitim e, sistemi geliştirdik kendimizce hı hı. ondan sonra çocuklar çok memnunlar bundan hem eğleniyoruz hem e, öğreniyorlar biz kendi aramızda asla hani kata eğitime ben kendi adıma karşıyım hı hı. E, öğrenmek istiyorlar zaten öğrenmek isteyenler de oraya geliyorlar ve derse katılıyorlar hı hı Bu bizi e, mutlu ediyor açıkçası isterseniz. Evet kesinlikle zaten biraz önce kayıt sırasında da hani çok kısa da olsa şahit olduk. Kesinlikle bir eğitmen Diyemeyiz belki de senin için. Evet, kesinlikle. yani kesinlikle eğitmen değilim. Bazı noktada yani. <gülüyor> otoriteyi ortaya koyuyorsun ama hiçbir zaman onlarla aranda bir mesafe olmuyor. Ya Yok. Ya hiyerarşi olmuyor Hiçbir zaman olmuyor. Ee, hani arkadaş gibiyiz zaten. konseri izleyenler de görmüştür ki hani ben başta duruyorum ama aslında onların içinden biriyim yani. Evet. Ee, başta duruyorum ama onlarla birlikte eğleniyorum. Ee, onlarla birlikte bir şeyleri yapmaya çalışıyorum Hı -hı. işte. Sulu Kule Çocuk Atölyesi ile konuşuyoruz bu arada şimdi dinlemeye başlayan deneyicilerimiz için söyleyelim size hem burada uzun süre ayakta tuttuk bir de şimdi sesiniz çıkmasını istemiyorum o yüzden hemen size dönüyorum sorularımla şimdi eğitimden bahsettik esnek eğitim dedi biraz önce Aykut hani sıkılıyorlar çok fazla gelemiyorlar ki eminim ki öyledir tüm çocuklar çünkü öyle şimdi Tolga önce sana sorayım ben önce enstrümanı nedir onu söyler misin? Enstrümanın... E, ...vurmalı aletlerinin hepsi. Vurmalı aletler. Evet Peki atölyeden önce çalıyordun herhalde. Evet bu çalıyordum. Yani. Özellikle vurmalı aletleri öyle seçmenin bir nedeni var mı? Yoksa aileden geldi de... ...oradan mı çıktı? En aileden geldiği hı. için... Hı hı. Özell ...seçtim özellikle aileden geldiği için. Hı hı. Babam, deden... ...müzisyen. O yüzden darbukayı seçtim. Vurmalı aletleri seçtim. Bir şey sorayım o zaman bir de sana aslında hepinize de soracağım... Bu aralar mesela kimleri dinliyorsun? Var mı etkilendiği müzisyenler? Ee, Hamdi Akatay, Yaşar Akpençe, Erdo Çimen, ee, Onur Kayaroğlu, Behic hocamız var. Behic hocamız. Hı hı. Onları dinledikçe onları örnek alıyorum Peki. Hasan'a geçiyorum o zaman. Sana da aynı soruyu soracağım. Senin enstrümanın keman. Evet. Keman da aileden midir? Yoksa sen misiniz? Benim sülalemde... Sülale Ritimci çok var, kemancı çok fazla yok. Hı. O yüzden kemana evet, dönmeye kemana. karar verdin. Ritim oldu mu peki? Ritim oldu. Oldu sonra... Döndüm, dön. Atölyeye ne zaman katıldın bu arada? Açıldığından beri orada Aç mısın? Açıldığından beri oradayım. Hı hı. Peki senin nedir şu aralar? Böyle dinlediğin, sevdiğin, etkilendiğin müzisyenler var mıdır? Ee, var. Ee, Murat Sakaryalı'yı dinliyorum. Ee, ondan sonra Adnan Karadoman. ...ondan sonra Şaban Gölge... Hı hı. ...bunları dinliyorum. Tamam. <gülüyor> İbrahim'e geçiyoruz o zaman. İbrahim, sen sanırım atölyenin... ...tek cello çalan müzisyenisin. Evet. Şimdi bu noktada sormak lazım... ...nereden çıktı cello diye. Babam aslında keman çalıyor. Hı hı. Ben de küçüklüğümden beri... ...ilk önce piyanoyla başladım de Ondan sonra cello'ya... ...melak sardım. Türkiye'de de fazla celloya çok yoğun bilgi yok. Hı hı. Ben de bu alanda değerlendirmeye çalıştım şansımı. Çello'ya başladım böylelikle. Hı hı. Ondan sonra baktım bir anda işte çello çalıyordum. <gülüyor> <gülüyor> bir anda her şey işte. gibi <gülüyor> Ne zamandır çalıyorsun peki çello'yu? Tam olarak bir buçuk sene oldu. Bir buçuk sene? Bir buçuk sene. Şimdi biraz önce kayıtlarda ben bahçalan adamım bana bunları da çaldırıyorsunuz <gülüyor> dedim <gülüyor> Yani bir yandan hani klasik batı yani, müziğiyle de çello zaman... batı müziğe uygun bir saz olduğu için hani genellikle çalmak lazım oluyor batı burada ben söze girmek istiyorum tabi şey cello keman bunlar gerçekten batı enstrümanları ama e, türk müziğinde de o kadar güzel oluyor ki yani e, bazı enstrümanlar hani, sonuçta perdesiz bir enstrüman ve türk müziğinde de perde sistemi e, çok farklı batıya göre tamperest sistem çok farklı e, dolayısıyla türk müziğine uygulamak çok daha güzel oluyor yani kemanda. Evet. o Özellikle baskıları oluşturmak, birlikte çalmak biz grup kemana çok önem veriyoruz. Mesela derslerimizde e, grup keman çaldırmaya çalışıyorum çocuklara hı hı. ve hani o baskıların oturması e, çok zaman alıyor. Biz de o şekilde çalışıyoruz ama hani yaptıktan sonra da çok güzel oluyor. Hı. Yani grup keman mantığı zaten dinleyenler de e, parçaya ne kadar zenginlik kattığını anlayabiliyorlardır. E, dolayısıyla Hani hem cellonun hem kemanın hem violanın e, Türk müziğinde yerinin de çok önemli olduğunu söylemek istiyorum. Evet önemli bir e, bir yandan değişiklik bir yandan belki de renk diyebiliriz bir Kesinlikle. fark katıyor aynı zamanda. Evet. Şimdi bu Doğu Batı e, müziğinden bahsederken Simon Bolibar'a küçük bir geçiş yapama, yapacağım ama öncelikle İbrahim'in ikinci sorusunu bir bitirelim. Sen bu aralar neler dinliyorsun nelerden ben etkileniyorsun? Ben Batı müziği olarak Yoyama'yı dinliyorum <gülüyor> çok beğendim bir Türkiye'den Özel Arkum var. Timur Atasever. Murat Süngü. Hı hı. Yani isimler baklığına gelen ilk olarak. Hı hı. Şimdi programın başında da söyledik Funda Hanım, Bunu size sorayım. Bildiğim kadarıyla El Sistema, Simon Bolivar Senfoni Orkestrası'nın kurulmasına neden olan ilgili de sistem diyebiliriz. Devamı olan sistem diyebiliriz. El Sistema'nın Sulu Kule Çacık Atölyesi'ne bir şekilde adapte edilebilmesi ve Simon Bolivar Orkestrası ile ortaklaşı bir işbirliği gibi bir haber bulunuyor duyduk medyada. Şimdi bu e, ne aşamada onunla ilgili bir soru sormak istiyorum. Nedir durum? E, bu henüz çok başlangıç aşamasında. E, planlanana göre e, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı şemsiyesi altında bir komisyon kurulacak bir yandan. Diğer yandan da Türkiye ve Venezuela arasında da bir müzik ortaklığı imzalanacak. Hı hı. E, ve ondan sonra bu sistemin benzerinin burada kurulmasının adımları atılmaya başlanacak. Hı hı. E, komisyonda e, birkaç müzisyen olacak. Bir de sivil toplum kuruluşları olacak. Sulu Kule Çocuk Sanat Atölyesi de bu komisyonda temsil edilecek. Hı hı. E, ilk adım olarak da e, eğitmen eğitimiyle başlanacak. Hı hı. E, ve daha sonra Venezuela ve Türkiye arasında ortak bir orkestra kurulmasına kadar planlanıyor ama bayramdan sonra başlayacak bir süreç şu anda çok erken olur. Daha net bir şeyler evet. söylemek için. Hı hı. Ee, zaten Çok isteriz ki bu süreç kesinleştikten sonra bir kere daha sizi programa konuk edip ayrıntılı olarak konuşmayı. Zira bu e, performans biraz önce söylediğiniz gerçi beraber çalınmadı. Ama bu Galata e, Meydanı'ndaki performans bir şekilde bir birlikteliğin başlangıcı oldu diyebiliriz. En azından e, nasıl denir bir kardeşlik bir gönül bağının da iki e, ülkenin müzisyenleri arasında. Hı. Dolayısıyla ilerleyen süreçte o zaman bu konuyla ilgili mutlaka sizi e, konuk edip, konuşmak isteriz. Çok memnun oluruz. Ben çok kısa bizim çocuklarla ilgili birkaç şey söylemek Lütfen. istiyorum. Lütfen. Biz daha önce de konserlere çıktık. Garaj İstanbul'da. Babylon. Babylon'da Babylon. konserlerimiz Hı -hı. oldu. Ve konservatuardan hocalar çalıştırıyor. Aykut da bahsetmişti. Hakikaten çok çabuk çok çabuk öğrenebiliyorlar. Çok çabuk konsere çıkacak duruma gelebiliyorlar. Hocalar da bunu söylediler. 6-7 saz eseri, klasik batı müziği parçası falan iki haftada öğrenip hı hı. konsere çıkabiliyorlar. Onun için ben çok umutluyum. Böyle bir sistem uygulanabilir ve hem Türk sanat müziği hem onların sevdiği kendi parçaları Hı -hı. hem batı müziği de çok çabuk öğrenip çıka, sahneye çıkabilirler. Evet. Müzik konusunda epey istekli ve bir yandan da aslında disiplinli oldukları en azından şu stüdyoda gerçekten belli. hani bir Arada bir zorluk yaşandı ama bu çok doğal bir şey. Hani bir şekilde hemen o müziğin içine girip devam edebiliyorlar. Bu da çok önemli diye düşünüyorum. Bir yıllık bir birlikte çalmanın da getirdiği herhalde deneyim aynı zamanda. Evet yok, Bir yıldan uzun onların. Tabii, Onlar hepsi yani... mahalleden çocukluk arkadaşı oldukları için aslında Zaten. çok da alışkınlar. Bizim de bir, bizim için de bu büyük bir kazanç oluyor. Hı hı. Şimdi bu arada program başında da söyledik stüdyomuzun darlığından dolayı kaydın içinde çalan diğer müzisyen arkadaşlarımızı burada konuk edemedik fakat isimlerini zikretmek lazım. Ee, Aykut Bey e, kimler çaldı? Erdo Erdoğan, Erdoğan. Çimen Erdoğan Çimen. Efkan Ayar Efkan Ayar biliyorsunuz. <gülüyor> Soyadlarını hatırlamıyorum ben pek siz daha söyle daha iyi olursunuz. Tolga Onur Kayaroğlu. Onur Kayaroğlu. Erdoğan Çimen, Erdoğan Çimen. <gülüyor> Efkan Haylaz, <gülüyor> ee, İbrahim Tellinoğlu, Hasan. Hasan Geçer ve Tolga, evet. Tolga <gülüyor> severler. Tolga severler. Şey şey tamam, peki hala. Ben çok teşekkür ediyorum programımıza teşekkür. katıldığınız için. Ee, bir vesileyle buradan uh, aktarmak çok önemliydi bizim için. Bir de son olarak uh, eklemek istediğiniz bir şey var mıdır diye soracağım... Uh, Belki de dinleyicilerimiz için bir çağrı olsun, herhangi bir ihtiyaç, herhangi bir evet. e, durum için söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Benim söylemek istediğim bir şey var. Buyurun. Ee, biz kendi kendimize orada e, hiçbir şey olmadan da fon olmadan da hiçbir şey olmadan da biz kendi kendimize orada çalışabiliriz, eğitimi verebiliriz ama muhakkak ki bizimki de ihtiyaçlarımız var. E, ve hani eğitmen açısından mesela hiçbir problem yok. Eğitmenlerimizde e, gönüllü gelebilecek insanlar, gönüllü olarak bu işi yapabilecek insanlar... Hı hı. E, en azından bize bir yer olması yerimizin Hani kiraası mı diyeyim artık hani herhangi bir giderleri gelir gideri konusunda Hani sıkıntılarımız oluyor Sonuçta bizi de bizim de verebileceğimiz bir yere kadar Ondan sonra ama tabii ki biz bu herhangi bir fon olmasa da herhangi bir destek olmasa da buna devam edeceğiz orada bizim yaptığımız Aslında sosyal bir sorumluluk projesi. Biz Hı -hı. bundan bunu yapmaktan çok mutluyuz. Evet. Bunu söylemek istiyorum. Evet ama bir şekilde gönüllü olarak devam ettiği zaman e bir yere kadar gidebiliyor. Evet, o e taşın duruyor. altına koyduktan evet. sonra e o taşın altında ellerin <gülüyor> daha çok artması tabii ki de insanı mutlu ediyordur diye düşünüyorum. Etmesi lazım. Ee, evet, lazım. tabii ee, bir yandan öyle bir yandan da e çok yetersiz çünkü e aslında bu çocukların profesyonel müzik eğitimi alması gerekiyor evet. yani. E devletin açtığı meslek liselerinde diploma almak üzere yetiştirilmesi ve bunun için çok daha fazla olanak sunulması gerekiyor Hı -hı. olması gereken budur yoksa tabii ki bu biz küçük atölyeler gönüllü çalışmalar çok faydalı ama çocukları geleceğe daha sağlam hazırlamak Hı -hı. gerekiyor O yüzden bir yanı bir yönüyle çok eksik Hı -hı. Ee, o Onun için hani bundan sonrası için hedefimiz aslında bütün arkadaşlarımla birlikte e, bu işin bir eğitim sistemine dönüştürebilmek, hı hı. bir akademiye dönüştürebilmek, e, belki bir roman araştırmaları enstitüsü kurabilmek. Yani o boyutlarda şeyler yapabilmek hı hı. istiyoruz aslında. Evet daha geniş kapsamlı ve daha devam eden aslında bir şekilde. Yani tabii ki. Bizimkin, bizim yaptığımız şeyin amacı bu zaten yani. Hı hı. Ee, Hani bir seviye üste çıkabilmek istiyoruz artık. Hı hı. Ee, tek dileğimiz bu. Evet. Ee, bir de şu var. E, atölyenin kendini döndürebilmesi açısından bizim aslında gösteri ekiplerimiz hazır. Ritim grupları, e, böyle küçük. Yani bu çocuklar hep gösterilere çıkabilir. Hı hı. Ve e, oradan e, bir kazanç sağlayarak da atölyemizi e, sürdürebiliriz. Hani Bunu da böyle duyurmuş hı hı. olayım. Hı hı. Sulu Külle Çocuk Sanat Atölyesi gösteri grupları da e, çalışabilir her zaman. Hı hı performansa hazırlar yani. Hazırlar. Hazır ben de Değil mi? Yani, <gülüyor> hazır mısın? Yani. Hazırız. Hazırız. Peki. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz teşekkür Biz ederiz. Teşekkür teşekkür